Hatice ve Engin Özaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim ilk önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Kendisiyle son büyük depremi, Alaska'da gerçekleşen son büyük depremi konuşacağız. Ee, şimdi telefonla arıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk kar yağdırmayı da başardınız galiba bu arada. evet evet bu arada kar da yağdı ve yüksek e, yerlerde İstanbul'da e, ciddi bazı trafik kazaları da başladı, başladı. evet yollar sıkıştı e, bakalım yani bakalım bugün akşam ve gece nasıl olacak İstanbul'un hali meraklı bekliyoruz evet. ciddi bir şey olmayacak galiba e, inşallah ufak tefek sulu sepken Evet hmm. ee, önümüzdeki günlere ilişkin ben hava durumunu bilmiyorum ama e, yağış olması ve e, yağmur ve kar karın yağması son derece önemli tabii. Evet e, telefon hattımızda e, Okan Tüysüz hocamız var. Okan hocam merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar. Sağolunuz çok teşekkürler. Hocam 3 Ocak tarihinde sizinle bir program yaptık. Ve 2017 evet. yılı e, depremlerini, dünyadaki durumu değerlendirmeye çalıştık. Şimdi ondan kısa bir şey, bir buçuk dakikalık bir şeyimiz var. E, size öncelikle onu dinletmek istiyoruz. E, stüdyoda Argun Yum ve Aziz Şasa ile birlikteyiz merhabalar merhabalar hocam. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum efendim, evet şimdi o yayını e, hep birlikte dinleyelim ondan sonra sorularımıza geçeceğiz Evet. Peki. deprem sayılarına baktığımız zaman dünyada ortalama e, aşağı yukarı birkaç yılda bir dokuzun üstünde deprem oluyor bunlar oldukça nadir 8 evet. e, ve dokuz arası depremler senede bir defa ya oluyor ya da iki senede bir oluyor bu sene bir tane 8.2 Meksika depremi, depremi var. var. Evet. Biraz derince bir depremdi. Ve 98 cana mal olan bir deprem oldu. 7 ile 8 arasındaki depremler ortalama 18 yıl. Bu geçtiğimiz 50 yılın ortalaması. Fakat bu sene 7 ile 8 arası depremlerde oldukça az bir sayı var. 6 tane evet. deprem olmuş. 12 tane ortalamanın Altında hatta son 50 yılda yaşanan en düşük sayı 7 ile 8'lik depremler. Dolayısıyla eğer istatistikler bizi yanıtmıyor ise önümüzdeki süre içerisinde bu açığın bir şekilde kapanmasını bekliyoruz. Bu da önüm bu yıl içerisinde yani 2018 içerisinde 7-8 arası depremlerde bir artış olabileceği şeklinde yorumlanabilir Biraz korkutucu bir şey ama... E, ...istatistikler böyle gösteriyor. Evet hocam... E, ...dinledik hep birlikte... E, ...aradan evet. çok uzun bir zaman geçmedi... ...3 Ocak, bugün 24 Ocak... ...21 evet. günlük... ...bir e, aralıktan sonra... ...yani 3 haftalık... Evet. ...bir aralıktan sonra gerçekleşti... E, ...tabii o programda... ...kısaca üstünde durmuştuk... ...o bölümleri e, dinletmedik... ...kayıttan... Ama hemen şunu sorabilir miyiz? Bu son 50 yılda 2017 gibi bir örnek olmadığını belirttiniz ve hemen arkasından da istatistiki olarak böyle bir beklenti içinde olduğunuzu söylediniz. Evet. Yoksa yani fala bakarak yapmadığınızı? Ne <gülüyor> <Evet>, Yani <bu gülüyor> evet. istatistikler şöyle, yani düzenli davranan olaylarda istatistik oldukça güvenilir ama. Deprem kayıtlarına baktığımız zaman zaten hani deprem kayıtlarında aşağı yukarı 1900'lerden ki e, dünya ölçeğinde sismografların kayda başlaması e, o tarihten bu yana bir takım istatistikler var ama özellikle 1950'li yıllar yani nükleer patlatmaları e, izlemeye başladıktan sonra sismik ağlarda geniş bir yayılım var. O nedenle de istatistikler özellikle son 50 yılda biraz daha güvenilir. E, ve giderek de bu sayı artıyor. Ve e, eskiden mesela birlik, ikilik depremleri hiç dikkate almazdık. Şimdi artık bu depremler de e, oldukça hassas bir biçimde kaydedilebiliyorlar. Hem <gülüyor> sismografların yaygınlaşması hem de teknolojinin giderek gelişmesi sayesinde. Şimdi baktığımız zaman 2006'da... E, 9 tane 7 ile 8 arası deprem var. Ondan sonraki sayılar hep onun üzerinde yani 12, 14 2010'da 23 tane olmuş 2013'te 17 tane olmuş ama ortalama baktığınız zaman 18 tane. Fakat 2017 bu açıdan en düşük yıl 7 tane 7 ile 8 arası deprem var. Dolayısıyla hani, ve bu uzun sürede istatistiğe baktığınız zaman da ee, az buçuk bir e, tutarlılık görünüyor Tabii e, söylediğim gibi tam olarak e, yeryüzü çok düzenli davranmadığı için e, bu istatistiklerde Yanılma payları oldukça yüksek e, ama e, yani bu şimdi bugün de bir deprem var 6'yı geçen bir deprem Japonya'da Yani bu önümüzdeki e, yıl yani 2018'de bu kadar az olmayacak gibi duruyor Nitekim, e, bu az olan yıllara baktığımızda sonrasında bir artışlar az da olsa görülüyor e, inşallah hani bu tahminlerde bir tanesini de tutturduk ama diğerlerinde yanılırız diye e, özellikle ülkemiz açısından e, yanılırız dileğinde bulunalım ama e, istatistikler genel olarak çok fazla yanıltıcı değiller Evet hocam. Şimdi tabii biz bütün bunları Alaska'da gerçekleşen deprem üzerine konuşuyoruz. Biraz da o deprem hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ve Alaska, o bölge hakkında. E, Çünkü eskiden de burada yüksek e, büyüklükte bir deprem oldu değil mi efendim? Evet. evet. Alaska dünyada kaydedilmiş ikinci büyük deprem. 1964'te en büyük Şili'de ve 1960'ta Şili'de. 1964'te de Alaska'da 9.2 büyüklüğünde ki gerçekten oldukça büyük bir değer ki ondan sonra dünyadaki deprem sayısında da de çok ciddi bir artış söz konusu olduğu düşünülüyor. Ee, Alaska Pasifik Okyanusu'nun e, dalıp battığı bir bölge dolayısıyla Türkiye'de Tıpkı Japonya'da yakın zamanlarda hepimizin hatırladığı büyük tsunami'yi oluşturan e, tektonik rejim gibi bir rejim. Pasifik Okyanusu Amerika levhasının altına bu Bering denizinin bulduğu yere Kamçatka Yarımadası'na ve oradan e, Kuzey Amerika'nın altına doğru dalıyor. Ve bu dalma bizim e, megatrust dediğimiz yani çok büyük bindirme dediğimiz tarzda bir bindirme. Ve dünyadaki hep büyük depremlerde bu bindirme kuşaklarında ve e, Pasifik çevresinde meydana geliyor. Şili'de 1960'da olan depremde böyle bir megatrust depremiydi. Endonezya'da Sumatra'da yaşanan büyük deprem. Büyük Tsunami'nin olduğu 200 binin üzerinde can kaybına yol açan da yine benzeri bir depremdi. Fakat burada ilginç olan bir şey var. Bu tür depremler sıkışmalı ortamlarda gelişiyorlar. Ve ortaya çıkan deprem de bir sıkışma tarzı deprem. Bu deprem olduktan sonra odaklarına bakarak, çözümlerine bakarak... Ne, ne tür bir tektonik rejimin Bunu yarattığına bakıyoruz Burası enteresan bir biçimde Doğrultu atılma bir fay tarafından Yaratılmış bir deprem olarak görülüyor Bu son olan Deprem dün meydana gelen e, Bu da e, Bir Pasifik okyanusu üzerinde bulunan Bir e, dağın Bir küçük bir tepenin Küçük dedimse pasif gölçeğinde küçük e, Yeraltına doğru Dalamadığı ve e, o nedenle de burada sıkışarak stresi artırdığı, o nedenle de bir doğrultu atımlı fay geliştirdiği şeklinde bir e, yorum var. E, yani dalma batmanın kendisinin doğrudan oluşturduğu bir depremden çok e, Pasifik Okyanus'un üzerinde bulunan bir volkanın, büyük bir volkan konisinin yer altına gidememesi nedeniyle, dalamaması nedeniyle ortaya çıkan bir deprem olarak görülüyor. Oldukça ilginç. E, bu tür depremler e, oldukça seyrek görülen şeyler. Japonya'da benzeri tarzda bir e, yapı var. E, o nedenle de e, Amerikan Jeoloji Kurumu buraya çok sayıda e, deniz içerisine sismometre yerleştirdi. Alaska'da zaten çok ciddi anlamda bir sismik ağ var. Deniz içerisine de şimdi yanılmıyorsam 200 kadar sismograf yerleştirerek e, bu depremin nasıl olduğunu Anlamaya çalışıyorlar e, Bunun nedeni de burada Çok sık deprem oluyor Ama başka dalma onların da Çok sık deprem olmuyor Acaba çok sık deprem olmayan yerlerde e, Bu kuşaklar Bu dalma batma kuşakları Nasıl davranırlar Bunu anlamaya yönelik Eğer bunu anlayabilirsek gelecekte olabilecek Büyük depremleri de Belki e, karakterlerini anlamak ve belki de önceden kestirmek mümkün olacak diye düşünülüyor. ki Biz de e, öyle bir şeyin olmasını gerçekten ümit ve arzu ediyoruz. Evet. Hemen arkasından bir açıklama yapıldı ve tsunami beklentisinden bahsedildi. E, fakat o gerçekleşmedi sanıyorum. Ancak evet. arkasından yine büyüklükleri e, altının üzerinde e, bazı e, artçı Artçılar. depremler gerçekleşti değil mi hocam? Evet. evet hala da oluyor çok sayıda. Ee, orada tsunami olmama nedeni demin e, tarif, tanımlamaya çalıştığım mekanizma ile alakalı. Evet. Bu tür kuşaklarda okyanus tabanları kıtaların altına doğru dalıyorlar. Ve büyük bir deprem ortaya çıktığı zaman okyanus tabanı aşağıya doğru ani olarak çöküyor. Bu ani çökme de tsunami yaratıyor. Fakat burada gelişen e, deprem bir doğrultu atımlı fay. Doğrultu atımlı faylarda fayın iki tarafı birbirine göre yanal olarak hareket ediyor. Aşağı ya da yukarı çıkmıyor. İşte o nedenle de burada tsunami oluşmadı. Yani bloklardan bir diğerine göre kaydığı için bir dalma batma kuşağında olmasına rağmen e, bu gerekçeyle de bir tsunami oluşumu görülmedi. Yanılmıyorsam yakın alanlarda 15 cm'lik bir Tsunami ölçümü var ama bu çok ilerleyemedi tabi 15 santimetrelik bir şey. Böyle bir deprem dalma batmak puşağının kendisinde gelişseydi herhalde 30 metreleri aşan tsunami dalgalarını görmek mümkün olacaktı. 30 metre diyorsunuz hocam. Evet evet çünkü çok büyük bir deprem 8'e yakın başta 8.2 verilmişti evet. sonra 7.9'a düşürüldü ama... Yine de eğer bir dalma batma kuşağının kendisinde gelişmiş sıkışmalı bir deprem olsaydı gerçekten çok büyük bir tsunami yaratıp bütün Pasifik çevresini etkilemesi mümkündü. O mekanizmaya, o güce sahip bir deprem. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şeydeki Japonya'daki depremde 14-15 metreyi bulmuştu. Demek ki onun iki katı bir... Allah evet. bu tsunami bir engelle karşılaşınca arkadan gelen basıncın etkisiyle aşıyor onu. Yani orada evet. e, Japonlar evet. bir koruma duvarları yapmışlardı. Belki 10-15 evet. metre. Onların üstünden rahatlıkla geçti. Evet. Yükseliyor Aşte. yani. Böyle. Aşte. Aşte. Aşte. Su geliyor Aşte. arkadan bastırıyor. Hocam ben şeye bir baktım bu deprem. E, Alaska depremi <gülüyor> münasebeti USGS'nin bir tane videosu var. 1.64 büyük Alaska depremiyle ilgili. Evet. İşte oradan sizin de bildiğiniz eminim bir notum var. Amerikalılar bu depremden sonra epey yoğun bir araştırmalar yapmışlar o bölgede. Bir de George Plafker adında bir geolojistin bu plakalar hareketi teorisiyle ilgili plate tectonicsi e bugün geliştirilmekte olan anlayışı ilk defa tartışmaya açtığını ve ondan sonra da e, hem tsunami hem deprem izleme konusunda sürekli bir takım örgütlenmelerin kurulduğunu 1964'ten yani sonra e, kaydediyor video. Demek ki oldukça evet. yeni olaylar bunlar. Yani e, dünyanın yaşıyla kıyaslanamayacak ve üstüne koyarak giden bilgi birikimi galiba değil mi efendim? yani bunlar aslında hep oluyor yani milyarlarca yıldır olan hmm. şeyler milyonlar değil milyarlarca yıldır evet. e, ortaya çıkan bir mekanizma fakat tabii bizim jeolojiye ve yer bilimlerine bakış açımız 1970'lerde 1963'ten itibaren değişmeye başladı e, ne zamanki e, denizlerde denizaltılar dolaşmaya başlayınca yer altının bir takım e, okyanus kabuklarının okyanus tabanlarının bir takım manyetik bantlardan oluştuğunu anlamaya başladık. Bunu anladığımız zaman da levha tektoniği diye bir teori ortaya çıktı ki bu 1963'de tartışılmaya başladı. Ve 1970'lerde tamamen büyük ölçüde kabul edildi. %90 bugün belki daha fazla bir grup levha tektoniğine inanıyor. Ve buna dair de çok yaygın ispatlar var. Tabi levha tektoniği dünya üzerindeki büyük kıtaların ve okyanusların birbirlerine göre nasıl hareket ettiklerini, büyük dağ sıralarının nasıl oluştuğunu anlatan ve jeolojide bir devrim yaratmış olan bir teoridir. Evet. Ee, 1970'lerden sonra jeolojinin yönü tamamen değişmiştir. O güne kadar olan bakış açıları tamamen terk edilmiş. Ee, mineraloji gibi... ...çok böyle spesifik konular dışında... jeolojinin bütün dallarını... ...petrol aramacılığını... ...maden aramacılığını... ...depremi, her şeyi etkileyen bir teoridir. Çok yeni, çok farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bugün de büyük ölçüde teoriler hep... Ee, ...görüşler bu teori üzerine oturtulmaktadır. Bu teorinin ileri sürdüğü çok önemli şeylerden bir tanesi... ...depremi de ilgilendiren... Dünyanın dışını oluşturan Litosferin yani Taş kürenin Birbirine göre hareket eden parçalardan Oluştuğudur Bu parçalara levha diyoruz Bunların birbiriyle olan hareketi de Levha tektoniği Ve bu teori üç tür levha tanımlar Birbirine yaklaşan uzaklaşan Ve birbirine göre kayan Alaska Birbirine yaklaşan iki levhanın Sınırıdır bu levhalardan bir tanesi Güney'de Pasifik Okyanusu'dur, diğeri Kuzey'de Amerika kıtasıdır. Ve bu ikisi arasında bir yaklaşan sınır dediğimiz tarzda bir dalma batma kuşağı var. Ve depremi yaratan bu 1960 Şili depremini de, Japonya'daki büyük tsunami'nin olduğu depremi de, 2004 Endonezya depremini de hep bu tarz levha sınırları yaratmıştır ülkemiz açısından da bu böyledir. Kuzey Anadolu fayı bir e, yanal atımlı faydır. Birbirine göre kayan iki levhanın sınırında yer almaktadır. Evet hocam e, siz e, gene 3 Ocak tarihinde yaptığınız açıklamada e, aslında sadece e, bir tane depremden değil e, daha ...fazla sayıda depremlerin... ...olabileceğinden bahsetmiştiniz. Bugünden sonrası... ...için... ...bir şey söylemek mümkün mü? Şimdi... ...yine istatistiklere baktığımızda... ...bu yıl içerisinde... ...15 civarında... ...ama bu biraz aşağı... ...biraz yukarı olabilir... ...ya da yine... ...istatistikler bizi 2017'de... ...olduğu gibi yanıltabilir... Ama yine biz eğer eski yıllara bakacak olursak, bu yıl içerisinde 12 ile 18 arası, 7 ile 8 büyüklükleri arasında bir deprem bekleriz. 8'in biraz üstüne çıkacak bir depremin yine bu yıl olma olasılığı vardır. Ee, i̇nşallah yanılıyor olurum ama istatistiklerin bize gösterdiği e, deprem açısından yoğun bir Yıl olabileceği 2018'in. Evet. Bu şeydeki 90, şey 64'teki depremde bir büyük bir de tsunami ortaya çıkmış ve Hawaii kıyılarına kadar etkisi olmuş. Yani Kuzey Alaska neredeyse Kuzey Kutbu oradan işte Ekvator hizasına, evet. hizasına, hizasına kadar. kadar. Evet. Evet. Evet. Daha Avustralya tsunami... kıyılarına kadar neredeyse evet. e, tsunami olabiliyor. Tüm Pasifik'i geçiyor. Çünkü tsunami dalgaları yol aldıkça hızlanıyorlar. Böyle bir özellikleri var. Yani sönümlenip hızları azalmıyor. Buna karşılık e, hızlanabiliyorlar. O nedenle de çok uzun mesafeler seyahat edebiliyorlar. Pasifik evet. çevresinde olan aşağı yukarı bütün depremler Pasifik çevresindeki ülkeleri etkilemiştir. Örneğin Japonya depreminde ortaya çıkarttığı tsunami'nin Kuzey Amerika kıyılarına kadar ulaştığını biliyoruz. Buna dair o dönemlerde çok sayıda makaleler yazılmış, modellemeler yapılmış, bilimler çevrilmişti. Bu 2004'teki Uzaktı, doğu yani Endonezya depreminde de 7 bin kilometre e, şeyde Somali hatta evet, Kenya kıyılarında yani Batı evet. Af Doğu Afrika'da insan öldürdü evet evet, evet. Ee, gerçekten çok uzun mesafeler hari e, seyahat edebiliyor tsunami dalgaları ee, tabi bu Alaska'da olan deprem biraz şanslı bir deprem söylediğim gibi sıkışmalı bir deprem değil doğrultu atımlı bir fay tarafından yaratıldığı için Burada tsunami oluşumu gerçekleşmedi ama 7.9'luk bir deprem gerçekten önemli tsunami yaratabilecek kabiliyete sahip. Evet bir de tabii akla hemen şu geliyor. Alaska dediğimiz zaman bir yandan da hem karın hem buzun olduğu bir bölge. Ama bir yandan da küresel bölge. İklim değişikliklerinin etkilerini düşünürsek yani bundan birkaç sene sonrası e, buzulların e, daha da eridiği bir dönemde e, doğru atılımlı değil ama e, farklı depremlerde oluşacak olan e, bir tsunami'nin etkisinden de yüksek olacaktır demek mümkün mü hocam şeyin bu buzulların ee, depremin e, etkisini e, önleyen bir tarafı var mıdır? Çok bir etkisi yok. Yani de buzulun kalkması ile kıta kabuğunun biraz yukarı doğru yükseldiği biliniyor. Mesela Amerika kıtası geçmişte hep buzullarla kaplıydı ve e, zaman içerisinde bu buzullar eriyince Amerika kıtası da kara kesimi yükseldi. E, o yükselme içinde farklı ee, öneriler var ne kadar olduğuna dair. Ama onlarca metrelik bir yükselmeden bahsediyoruz. Tabi bu e, kendi başına deprem yaratacak bir mekanizma değil ama e, orada deprem yaratmaya hazır bazı fayları e, harekete geçirme açısından e, önemli olabilecek bir mekanizma. Burada tabi şanslı olan diğer bir konu da yerleşime kapalı olması. Evet. Ölçüde. Evet. Çok soğuk olması nedeniyle e, burada yaşam neredeyse yok denebilecek kadar az. Yoksa 7.8-9 büyüklüğündeki bir deprem bir yerleşim girimi altında olsa elbette ki çok ciddi hasara e, yol açardı. Ama e, şanslıyız. Bu yıl aslında 2018'e baktığımız zaman Honduras'ta da bir deprem oldu. ...7.6... ...o da 4 Ocak'ta olan bir deprem... Evet. E, oldu ...hemen bizim programımızdan sonra... Evet. ...evet hemen sonra... ...4 Ocak'ta oldu... E, ...o da e, denizde, açık denizde oldu... ...ve yerleşime uzak bir alanda olduğu için... E, ...çok ciddi bir hasar yaratmadı... ...yine Şili'de oldu... ...14 Ocak'ta 7.1'lik bir deprem... ...o da büyükçe bir deprem... ...o da açıkta oldu... ...onun da e, karada çok ciddi bir etkisi görülemedi... 2018'de çok deprem bekliyoruz diyoruz ama belki böyle şanslı olur. Hasar almadan önemli bir kısmını atlatırız diye diliyorum. Evet, programın başında siz 6.2 Hokkaido depreminden bahsettiniz. Yerel saatle bugün 10.51'de ortaya çıkan bir deprem. O da Pasifik Denizi'ne çok yakın bir noktada oldu. Ama bu iki deprem arasında bir bağlantı kurmanın anlamı yok değil mi hocam? Öyle, bu biraz tartışılan bir konu büyük depremlerin e, seyahat ettikleri deprem dalgalarının seyahat ettiği kesimlerde 5-6 gibi büyüklüklerde ve zaten deprem olmaya hazır bölgelerde deprem yaratabileceği konusunda görüşler var e, özellikle Alaska depremi olduktan sonra Amerika'da San Andreas, Fay ve çevresine oldukça fazla dikkat edildi. Acaba böyle bir olay gerçekleşir mi diye. Çünkü büyük ölçüde deprem dalgalarının Kuzey Amerika kıtası içerisinde hareket ettiğini kayıtlardan biliyoruz. Belki Japonya'daki deprem böyle bir etki nedeniyle olmuş olabilir. Yani büyük depremler özellikle 8'in üstündeki depremler çok uzun mesafelerde, deprem dalgaları hareket edebildiği için oralarda zaten e, deprem olmaya hazır bazı kuşaklarda e, ve çok büyük olmayan böyle 6, 5,5, 5, 5 ve daha altındaki depremleri yaratabiliyorlar. E, o nedenle böyle bir olasılık var. Aslında onu tümüyle göz ardı etmemek gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Gene ben teşekkür ediyorum. Her zamanki dileğimizi tekrarlıyoruz. Depremsiz günler yaşayalım. Evet. İnşallah. Evet. i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Orada hocam. De Çok de teşekkürler. Ederim. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. İyi Hoşçakalın. günler. Hoşçakalın. Sağ evet. Programımızın bu ilk bölümünde Profesör Doktor Okan Tüysüz ile görüştük. Son Alaska depremi bu deprem ilk önce 8.2 olarak açıklandı ama sonradan diğer kaynaklardan gelen gelen bilgilerle de 7.9 olarak düzeltme yapıldı. Bu aynı zamanda Türkiye'deki tartışmalara da ışık tutan bir konu. Yani dünyanın her yerinde deprem olur olmaz yapılan büyüklük açıklamaları ile sonra yapılan açıklamalar arasında farklılıklar olabiliyor. Çünkü en yakın e, ölçüm merkezinden alınan bilgiyle dünyanın çeşitli bölgelerindeki ölçüm merkezlerinden alınan bilgiler karşılaştırılarak sonuçta nihai bir rakam üzerinde mutabakata varılıyor. Bu Alaska depreminde de 8.2-7.9 olarak kesinleştirildi. Her ikisi de çok büyük. Evet, her ikisi de çok büyük depremlerdir. Depremler, yani... Uzak dursun. Yani. Bir şimdi bir otomatik çözüm denilen bir olay var. Otomatik çözüm genellikle çok sağlıklı olmuyor. Fakat ilk genellikle yayınlanan o. fakat sonradan gelen şeyler daha bilgiler, e, bilgiler daha fazla veri e, neticesinde elde edilen bilgilerde bir fark oluşuyor haliyle. Oluşuyor. Bu da bence çok üstüne durulması gereken bir konu değil. Evet. Bence tartışmamız gereken nokta fark, farklı. Evet. Yani her seferinde de işte Kandilli yanlış açıklama yaptı. Afat e, şunu yanlış söyledi Aa, falan gibi. Şehlütmanca bu yani. Evet, bu i̇şin esası ile yani ilgili işine, bir şey. İşin özü ile ilgili değil. Evet. evet. Bilimsel de değil ayrıca. Evet. evet durum bu. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz programda. can hear her scream, you're a disgrace And she slams the door in his trumpet face And now he stands outside And all the neighbors start to gossip and drool He cries, oh girl, you must be mad What happened to the sweet love you and me had Against the door he leans and starts a scene And his tears fall and burn in garden green And so castles made of sand Fall in the sea, eventually A little Indian brave who before he was ten Played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream that when he grew up He would be a fearless warrior, Indian chief Many moons passed, and more the dream grew strong until tomorrow. He would sing his first war song and fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand, melts into the sea, eventually. Eventually.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 And so castles made of sand, slips into the sea eventually. Radyotasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz ile son depremleri konuştuk 7.9 büyüklüğündeki Alaska ve 6.2 büyüklüğündeki Hokkaido depremi. Bu ikinci deprem bugün gerçekleşti yerel saatle 10:51'de. Evet e, bugünkü programımızda Aziz Şasa da bize destek veriyor Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Onunla e, biraz afat, biraz afet ve acil durum yönetimi, e, biraz son e, dönemde e, gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar üzerine konuşmak istiyoruz. Aynı zamanda bu e, acil durum hizmet gruplarını Başbakanlık Afat e, yönetiminde. E, gerçekleştirilen kurulan acil durum hizmet gruplarını da en azından isim olarak e, listeden özetlemek istiyoruz e, Ben hemen şunu soracağım e, kimileri aAD diyor e, Biz AAD diyoruz bunun hangisi doğru Ö lafat <gülüyor> <mi? gülüyor> olarak ben Afad olarak olarakum <gülüyor> afetin tabi afat olarak da telaffuzu. Evet, e, mümkün. Afetteki da. uzatmayı, uzatmayı e, evet. Doğru, organizasyonda de. da kullanıyor evet, bazıları. Evet. evet. Şimdi hemen e, konumuza girelim. E, afet ve acil durum yönetim planlamasında ki böyle bir planlama var, bunun Mas metni var. E, durum nedir? Hatta mümkün olduğu kadar e, sorunlar var mıdır? Bunları biraz konuşalım. Şimdi 28 tane hizmet grubu söz konusu. Ben tabii en fazla e, halinde içinde olduğumuz haberleşme hizmet grubunda ilgili bir şeyler söyleme. Evet, o ee, grubun kim, içinde olanları da bir kısaca sıralamakta fayda var. Şöyle, Daha önce de e, konuşmuştuk bunu ama. E, şöyle özetleyeyim, genel kurmayı başkanlığından başlayarak. Ee, sağ, e, İçişleri Bakanlığı bu 112 çağrı merkezi artık İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Eskiden 112 deyince aklımız hep ambulans gelirdi. Ve Sağlık Bakanlığı'ya gelirdi. O artık öyle değil. 112 herkesin yani bütün e, birimlerin bir arada olacağı e, aynı zamanda çağrı merkezi olarak yani dışarıdaki 911 e, örneği, benzeri. benzeri bir yapılanmaya doğru gidiyor. Bununla ilgili pilot proje çalışmaları var. Biri Bolu'da ee, bir tane bizim yakınen takip ettiğimiz Muğla'da hatta işbirliği yaptığımız e, bize çok şey öğreten bir e, uygulama orada. Ha, ondan da bahsedelim bu programda. Evet yani Bilali. o e, bir de ondan sonra tabii yani genelkurmay başkanlığından tabii silahlı kuvvetlerin genelinde bu arada İçişleri Bakanlığı deyince tabii ayrıca sahil güvenlik ve jandarma... Ve itfaiye herhalde. Şöyle tabii emniyet, şey, sahil güvenlik, jandarma o blok içinde. Hal e, itfaiye değil. E, şeyler yani itfaiye çünkü direkt haberleşme değil. E, şeyde yangın söndürme hizmet grubunun ana çözüm ortağı olarak. Vaka yine İçişleri Bakanlığı fakat İçişleri Bakanlığı üzerinden yerel yönetimler. ...olarak şey yapıyor, tezahür ediyor. Ama bu 112'ye itfaiye bağlanmayacak. Demek mi bu? Şimdi şöyle, tabii itfaiyenin 112 çağrı merkezinde temsilcisi olacak. Fakat 112 çağrı merkezi, yani Haberleşme Hizmet Grubu'nda olduğu haliyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı olacak. Evet. Ondan sonra tabii GSM şeyleri, operatörleri, Türk Telekom, Türksat, Türk Kızılayı ve biz. Evet. ve Üçü de. Ha hiçbir GSM dediğimiz zaman evet. üçü de. Vodafone, Vodafone tabii Türkcell onlar var. Avia, onlar var. Evet. Evet. Şimdi ana çözüm ortağı... Bu da hemen bir şey sorabilir miyim? 112 aynen dışarıdaki... 911 gibi olacak dediniz. Doğru. 911 ee, herhangi bir afette yani sadece deprem değil herhangi bir afette. Ve acil durumda. yani acil sağlık, durumda. Acil durum, her, hepsinde, evet. Evet. Evet, ee, İngiltere'de 999'dur. Evet. Çevirdiğin zaman sorar. İtfaiye mi, sağlık mı, polis mi? Polis mi, mi? Hı -hı. diye. Evet. Öyle mi olacak? Öyle olacak. Yani olayı anlattığınız zaman orada çağrı e, çağrı karşılayacağı şey yapacak, yönlendirme yapacak. Tabi bu arada biz sürekli şey olarak biliyoruz hani dünyanın her yerinde tek hayır değil, bazı mesela Almanya'da hala 110 ve 112 olarak devam var, ediyor. Evet. E, Hollanda'da geçenlerde e, tesadüfen fark ettim ki bir orada da bir ikinci şey var, e, bir yapılanma var. Bu bazen çalışma kültürü itibariyle farklılık gösteren kurumların dan şey yapan kaynaklanan böyle bir ikili şey de olabiliyor. Fakat tabi ikili olsa bile onlar birbirine irtibatlı olarak çalışıyorlar. Yani tabii. tek şey diye mutlak bir şey yok. O arada tabi bu hizmet grubu mekanizmasının resmen başlaması 2015 yılı. 2015 yılından beri e, bu tabii yerel farklılıklar e, göster göstermekle birlikte bir ilerleme var. E, bazı yerlerde daha çok küçük e, vilayetlerde e, buna daha çok sahip çıkılıyor gibi bir e, izlenime sahibim ben. E, bizim haberleşme hizmet grubunda şöyle bir e, şey yaşandı bir süreç yaşandı. E, Ana çözüm ortağı olarak Türk Telekom'la başlanıldı. Fakat Türk Telekom'un özel şirket statüsüne geçmesi ve de bir diğer GSM şirketleriyle bir rekabet şeyi olması nedeniyle Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na olay ana çözüm ortaklığı aktarıldı. Fakat il bazında tabii ki Telekom'dan destek alıyor. Çünkü il bazında en fazla operasyon imkanına sahip veya Personel yapısı veya altyapı itibariyle en yüksek e, şeyde olan gelişim süreci e, durumunda olan Türk Telekom. Böyle bir e, şey var. Yani bir iş bölümü şeklinde bir şey var. Fakat genellikle artık olayın patronu bilgi teknolojileri bir iletişim, iletişim kurumu oldu. Evet. Ana çözüm ortağı. Bu evet. arada geçenlerde yani e, 2017 senesinin sonunda bir masa başı tatbikatı yapıldı. Ee, biz de haliyle çağrıldık. Ee, orada biz bir farklı bir şeyi ilk defa uyguladık. Daha önceden hazırlanmakta olduğumuz bir konu. Yani telsiz ve radyo amatörleri cemiyeti. Evet Türkiye. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Türkiye. artık biliyorsunuz evet. 2013'ten beri. Öyle. Doğru. Ee, Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti olarak orada bir farklı uygulamayı denedik. Biraz da dışarıdaki kaynaklardan etkilenildi. Ondan esinlenerek yaptığımız bir çalışmaydı. Biz artık semt bazında tabi ufak yapılanmalara şeyle birlikte mahalle afet gönüllü yani birlikte. kent ve ilçeden evet mahalle yani mahalle, mahalleye girmeye maha başladı. Mahalleden şeye doğru şimdi mahalleden ilçeye ilçeden vilayete doğru bir evet. Oradan da bölgeye doğru herhalde. Evet daha yaygın bir şey çünkü en büyük sıkıntı biz tabi şeyi canlandır. yani olacakları canlandırma yani geçmiş olaylardan gelecekte yaşanabilecek sıkıntıları canlandırarak yapılanmayı ona göre Senaryolar e, yani. ha, senaryo temelinde e, bir şeyler yapmak e, çalışıyoruz. Her zaman da yani yaptı, zaten yaptığımız hep oydu. 99 depreminde de e, başarılı olmamızın sebebi daha önceden e, bir takım kurguları yapıp e, o tarihte hep şeyle anladım. Teşekkür ederek anlarım. Mustafa Erdik Hoca'ya danışmıştık. Kandil Reis onun bize verdiği iki seçenekli bir şey sayesinde, bir senaryo sayesinde o sabah biz çok kısa bir süre içinde nereye gitmemiz gerektiğini ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi kestirebildik. işte önceden hazırlık yapma ve kurgu oluşturma konusunda ben zaman zaman sıkıntı çekildiğini düşünüyorum ama biz kendi içimizde bu şeyle devam ediyoruz. Yani bu stratejiyi sürdürerek e, devam ediyoruz. Ve tabii gözlemliyoruz olan bitenleri. Ona göre yaşanabilecek sıkıntıları da, olası sıkıntıları da önceden canlandırıp ona göre alabileceğimiz kadarıyla tedbirini almaya çalışıyoruz. Evet bir hatırlatma yapmakta fayda var ee, dinleyicilerimize. 99 depreminde e, özellikle de deprem bölgesi olan e, Gölcük ve e, çevresinde yani Marmara bölgesinde e, i̇letişimi e, uzunca bir süre, 10 gün, 10 gün boyunca evet. e, esas itibariyle e, o günkü adıyla telsiz ve radyo amatörleri evet. cemiyeti e, sağlamış idi. Hatta evet. Ankara bağlantısı bile. İşte Bakanlığında bayındırlık ve İskan'ın tüm bağlan e, şeyi iletişimi bölgeyle bizim üzerimizden sağlandı. Evet, evet e, ki e, telsizin önemini de e, o dönemde çok iyi. Yasaktan anıyordum. buralara geldi. Yasak <gülüyor> değildi de izin verilmiyordu. Türkiye'de biliyorsunuz maalesef izin e, olayı yasakla eşdeğer olabiliyor. Öyle bir problem <gülüyor> var. İzin vermek çok kolay olmuyor. Ben yani. Gençken öyle bir durum var. Ee, izin, evet. i̇zin verilmiyordu. Malzemeleri evet. satılıyordu ama e, ee, resmineşemiyordu. Şöyle diyeyim. 1937'de çıkan bir kanun izne bağlı. Bu olayı izne bağlıyor. Belediyelerin ...telsiz kullanma hakkına... ...sahip olduğu yıl 1977'dir... ...yani kanunun yayınlanmasından 47. 40 yıl sonra... ...evet... ...çünkü evet. Evet. Ee, gene konumuza dönersek... E, ...haberleşme... ...hizmet grubu... E, ...sonuç olarak... ...hem bu masa başı tatbikatına... ...katıldı ve siz orada... ...yeni bir yöntem mi? Yeni ee, bir... ...daha önce uygul yapılmamış bir uygulamayı yaptık... Biz orada semt bazında haber geçtiki ...şeylerde... Evet. Ondan sonrasında bir o haberler ilgili hizmet gruplarında iletildi. Ni düşünüyorum. Ee, Onlarda kendi içindeki kurguyu muhtemelen oluşturmuştur. Tabii orada değildik biz. Yani daha böyle uzaktan oldu biraz masa başı e, olayı. Tam bir masa başı değildi. E, sanal ortamda yapıldı. Fakat yani bir anlamda bir masa başı tatbikatı oldu. Evet. Kaç semtle bağlantı kurdunuz? Biz İstanbul'da 24 sentle. bu arada tabii bizim yani bir e, 28 ildi galiba toplam o illerin e, öyle hatırlıyorum 28 il olarak hatırlıyorum bunların ikisi haricinde hepsinde bizim yapılanmamız vardı dolayısıyla oradan da mesaj alarak ilettik bir müde sonra tamam gerek kalmadı dediler orada durduk. Aziz evet. Öz, Bey semt ne demek muhtarlık mı? Evet mahalle mahalle mahalle. mahalle. Evet. E, bu masa başı derken bir senaryo doğrultusunda e, sanki bir acil durum, bir afet varmış gibi harekete geçiliyor ve e, burada da haberleşme grubu e, neleri ölçümlüyor? Çok Şimdi hızlı ulaşım şey, mı? E, nedir? Olay yeri. Şimdi haberleşme hizmet grubunun iki fonksiyonu var. E, bir tanesi tabii olağan haberleşme hizmetlerini ki hasara uğrama ihtimali malum yüksek. Tabii. Onu e, bir an önce e, o hasarı gidererek haberleşmeyi normal hale, yani vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirmek. Fakat bu arada tabii icabında bu süreç, bu e, rehabilitasyon süreci uzun sürebiliyor. Mesela şeyde e, on güne kadar böyle bir süreç Süremiştir. yaşadık şeyde on, e, on yedi Ağustos. Dolayısıyla o arada ki daha önce biz buna çok fazla... Şey yapmamıştık yani o tarih tedavi haberleşme hizmet grubu yapılanması bu şekliyle her ne kadar kağıt üstünde olmakla birlikte uygulanmamaktaydı. Ee, şimdi daha iyi takip ediyoruz biz en azından biz olayı ve şunu söylüyoruz. Hani arada o e, haberleşmenin e, problem yaşadığı süreçte. Vatandaşın veya kırılgan biz onlara kırılgan kesimler diyoruz sanayi kuruluşları da dahil başka yani etkilenecek bütün kesimlerin olası acil yardım ihtiyaçlarını 112 çağrı merkezine nasıl iletecekleri konusunda biz bir şey bir, bir çalışma yapmaya çalışıyoruz kendi içimizde. Çünkü bir alternatif haberleşme a düzeni var şeyde öngörüsü var haberleşme hizmet grubunda biz o alternatif haberleşme Ağlarından biriyiz o haberleşme ağ olarak da semt e, şeyine kadar sem ölçeğine kadar inerek yani bir yerde e, itfaiye ihtiyacım var bir yerde ambulans ihtiyacım var polis ihtiyacım var arama kurtarma ihtiyacım var bu bilgilerin şeye gitmesi gerekiyor ki il kriz merkezine ilk kriz merkezi gerekli e, diğer yani orada Adınları çalışması gereksin. gereken Hı. hizmet kuruklarını harekete geçirsin ve şey yapsın. Yani gerekli çalışmaları yapsın ona biraz biz odaklandık bu arada bizim vazifelerimizden bir tanesi ihtiyaç duyan ya yani bizim hizmet grubu içindeki birimler arasında bizim desteğimize çünkü telsiz altyapısından yoksun olan şeyler var kurumlar var, kurumlar bizim. var tabii. onlara evet. bizim bir destek vermemiz gerekiyor bunları kurgulamakla şu anda nasıl olacak şekilde. bu? Yani onları da siz de böyle bir şey kurun faydası var diye ikna etmiyor muyuz? Şöyle yani onlardan onların bünyesinde insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu iş sağlığı ve güvenliği hmm. mekanizmasında iş sağlığı güvenliği aslında temel bir afete hazırlık evet. olayı. İki tane madde var şeyde iş hmm. sağlığı güvenliği kanununda. Bir tanesi 5B maddesi orada diyor ki iş sağlığı çalışma yani bu kanun çerçevesinde siz e, iş yeri dışından kaynaklanacak riskleri ya da tehlikeleri ve bunların yaratacağı riskleri tanımlayın mı buna göre tedbirinizi alın diyor. Nedir bunlar? İki tane iş yeri dışından kaynaklanacak olay vardır. Biri afettir, biri e, sabotajdır. Yani polisiye olaydır ve şey olaydır. Bununla ilgili kurgunuzu yapın diyor. Kanun böyle. 11C maddesi var 11C maddesi de diyor ki arama kurtarma ilk yardım ve yangın söndürme birimlerine irtibatınızı sağlayın diyor irtibatınızı düzenleyin diyor şimdi irtibat iki anlamdadır İrtibat bir önceden gelip bir hani diyalog istişare anlamında şey yapabilir karşılıklı, bilgi, karşılıklı, alıp karşılıklı verme. bilgi alıp verme ikincisi de iletişimdir yani doğrudan doğraya haberleşmedir ihtiyaç şimdi, halinde haberleşebilmek evet işte onun nasıl haberleşeceğinizi kurgulayın diyor tamam da şimdi telefona endeksli ve CSM endeksli, endeksli, endeksli e işte evet. tamam da orada bir büyük yanılgı var orada büyük yanılgı Çünkü var o yanılgının olduğunu anlatmaya e. i̇şte kesiliyor tabii. ama çalıştığı müddetçe telefon kimsenin aklına bu gelmiyor herkes söylüyor biliyor sürekli konuştuğumuz insanlar evet haberleşme Kesilecek diyor. Tamam işte bir çözüm üretelim beraber. Orada e, ne biraz... Ben, yani, bilmiyorum. bilemiyorum mi? Yatırım bilemiyorum. mı gerekiyor? Yok. Insan, insan, i̇nsan kaynağı da yaz bir, bir şey. O bir bilinç şey meselesi. Merak meselesi. Ben yani, yani bir kısa hatırlatma yapmak isterim. Ee, depremden hemen sonra uydu telefon merakı çıktı. <gülüyor> ve <gülüyor> e, birçok kamu kurumu Uydu telefonlar satın aldı ki o dönemde uydu telefonlarının hem fiyatları çok yüksekti... Hmm. ...hem de e, işletme maliyeti yani kullanma maliyeti çok yüksekti. E, ve onunla her şeyin çözüleceği yani en yüksek teknoloji e, her şeyimizi çözer anlayışının bir başka e, tezahürü olarak bu gerçekleşti. Ve o dönemde çok iyi hatırlıyorum Aziz Beyler... Herkesi böyle yalvar yakar ikna etmeye çalışıyorlardı ki... ...yahu elinizdeki şu telsizler Hı. en ucuz çözümdür. Bunları geliştirelim. Büyük tüm Türkiye'de e, röleleri yerleştirerek haberleşmeyi sağlayalım. Afet'teki en önemli şey budur dedi. Şimdi size bir haber okuyacağım. Bu haber dün e, yani 23 Ocak tarihinde... Ee, sabaha karşı 02'de hürriyetin sitesine konmuş olan bir haber. O anlamda bugünkü gazetede yer aldı mı almadı mı onu bilmiyorum doğrusu. Başbakan Binali Yıldırım'ın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı araç teslim töreninde yaptığı konuşmada 1999 Marmara depreminde Ankara deprem bölgesiyle irtibat kuramadı. Başbakanın cümlesi şu. 99 Marmara depreminde Ankara deprem bölgesiyle irtibat kuramadı. Sözlerine DSP Genel Başkan Yardımcısı e, Hikmet Sami Türk'ten yanıt gelmiş. Şimdi olayın canlı tanığı ve o dönemde Ankara iletişimini sağlayan arkadaşımız da stüdyoda. Diyor ki Hikmet Sami Türk. O dönem Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığındaki DSP, MHP ana koalisyon hükümetinin adalet bakanı olan Türk iddiayı asılsız olarak nitelerken bütün bakanlar ilk günden itibaren bölgedeydi. Halbuki Başbakan'ın söylediği başka bir şey. Evet. E, bu büyük afetin sonuçlarını olabildiğince hafifletmek, vatandaşların zararlarını karşılamak, ortaya çıkan sorunları çözmek için tüm kamu görevlileri devletin bütün olanaklarıyla seferber edildi dedi. Boş siyasi laf bunlar. Evet, yani aradan 19 yıl geçmiş koskocaman bir o dönemin Adalet Bakanı birazcık o dönemi düşünüp oradaki anılarını yazıp biz şunları şunları yanlış yaptık demesi gerekirken aradan 19 yıl evet. geçiyor başbakanın yapmış olduğu bir doğru açıklamaya Böyle bir yanlış cevap evet, veriyor siyasi. ve anlamsız bir cevap veriyor. Yani Türkiye'nin e, sorunlarını göstermesi açısından e, son derece ibret verici bir örnek olarak görüyorum. Ve onun için okudum. Araya girdim. O, o olayla ilgili ben bir şöyle bir ilave yapayım. Aslında maalesef Türkiye'de e, mekanizmalar... E, Böyle olağan dışı durumlara hazırlık konusunda biraz e, sıkıntılı. O tarihte olan şey şuydu. Biz üç buçuk saat sonra e, irtibat kurduğumuz Ankara'daki e, birim Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği e, istasyonuydu. Üç buçuk saat sonra. Ankara'daki. Ankara'daki evet. evet. Oraya benim ilk şeyi yani bu olayın doğuda şey yaptığını o büyük ihtimalle Kocaeli tarafında olduğunun... ...haberini ve yolda, hayır onunla da kalmadı... ...ben giderken yolda, benim arabada kurulu olduğu için... ...kısa dalga telsi... ...yolda ben e, sürekli rapor... ver ver ...üç buçuk saat sonra ben şeyde, şeye vardım... ...İzmit'te, Kocaeli valinin önüne vardım... ...şimdi bu haber gitti oraya... ...fakat bu haberin... ...başbakanı, o dönemin başbakanına... ...ulaştırılmamış olduğu, kendi sonradanki ki... ...şeylerini Açıklamaları açıklamalarını anlatıyor... ...bu şu demektir, bunun tercümesi şudur... ...maalesef o tarihte... Yani yani arasında... Ama şey tam, tamamlamadık cümleyi bir önceki cümleyi e, hemen Bilgi Başbakan'a ulaştırılmamış. Evet Öyle zaten mi? problem o. Evet. Bakın Türkiye yani ben o tarihte en azından e, yani bu e, kurumlar arası eşgüdüm yani bizim ilettiğimiz haberi iletti benim haberi ilettiğim birim İçleri Bakanlığı'nın bu konularla ilgili bir birimi. Yani evet. Buradan eğer haber başbakan'a gitmemişse... ...dönemin başbakanına orada bir problem var demek. Gerek mi görmemişler Hayır şey yok yani... İletişim ee, Şöyle maalesef o tarih için ben konuşuyorum. Prosedür mü eksik? Ya? Prosedür yani her şey fazla prosedüre bağlı. Yani orada orada o haberi alır almaz... ...onun bakanlıkta o haberin... ...bakanlıktaki ilgili bir kişiye gidip... ...oradan süratle şeye gitmesi gerekirdi. Ha Burada şey var yani daha önce... Daha önce yine yaşanmış bu elektrik kesintisinde mesela uzun bir elektrik kesintisi olmaktı. E, tam dönemi e, hizmet grupları tanımlanmış. Fakat o tarihte e, enerji hizmet grubunun başındaki şeyin birimin e, şeye çok geç haber verdiğini, böyle bir problemin yaşandığını e, AFAD İl Müdürlüğü'nde bunu da gördük. Dolayısıyla biraz bu şeylerin üzerinde bu mekanizmaların çalışıl yani fonksiyonu üzerinde biraz durulması lazım. Evet yani bu devlet hata yapmaz, devlet kurumları hata yapmaz gibi yapmaz. bir anlayışla e, artık hareket etmeyip birazcık... Ee, biraz mekanizmaları şey yapmak lazım. Onarmak değil mi? Ee, evet yani biraz belki bu ant şeylerin, bu tatbikatların e, faydası o olacaktır muhakkak. Yani şeyleri bulmak anlamında eksik e, veya yani zorlanılan noktaları bulmak Teşfet anlamında. edebilmek evet, anlamında. olur. Yani zaten tatbikatın amacı da odur. Tabii Size bir afet bilgisi ulaştığı zaman sizin teşkilattan, sizin networkten bu doğru mudur, yanlış bir ihbar olmasın filan nasıl denetliyorsunuz? Şimdi afet bilgisi derken şimdi bizim genellikle bugüne kadar çalıştığımız olaylar biri hariç şeydir. Yani kendiliğinden toplama mantığı hepimiz hissederiz bunu yani depremi hissederiz. O kolay nispeten. O, orada bizim şu ana kadar yani o dönemlerde hala da tam çözülmüş değil ama bir toplanma bölge sıkıntısı vardı. Yani e, bir toplanma kriz merkezi, oluşturma. toplanma merkezi oluşturma konusunda e, sorun vardı. Şimdi o 112 çağrı merkezlerinde en azından çözülmüş bilgi, oluyor. Birkaç bilgi birden. Birkaç bilgi. Yani daha doğrusu birimlerin koşabileceği, bir araya gelebileceği bir yer var. Tanımlanmış bir yer. Oluyor. Daha değil, her yerde değil ama oluyor. Olduğu zaman hepimizin gideceği yer orasıdır. İlk gideceğimiz Orada yer. Orada gerekli donanım da var mı? E tabi donanım da var tabi. Donanım da var. Ondan sonra odur şey. Dolayısıyla o konuda bir ilerleme var. Bir de tabi yani şu anda e, dijital olarak da birçok bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Kandilli'nin kandilinin e, depremle ilgili bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bölgelerden gelen e, bilgileri de direkt alma imkanınız var eğer yanlış bilmiyorsam. Biz Kandilli'nin dağıtım yediyiz şu anda. Evet. Yani ne demek bu dağıtım yedi? İnternetten bağımsız var internet kesilse bile Kandilli'deki bizim istasyonumuz üzerinden üç ve üstü depremlerin e, tamamını bilgileri, evet, alıyorsunuz. Şimdi, tamamını gönderiyoruz. Yani bizim ağ üzerinden gönderiyoruz. Bir ayrı bir farklı bir e, düzenle. Ama siz kendi ...üyelerinize gönderiyorsunuz değil e mi? şöyle bizim yani De şu sözleşme... andaki amacımız... ...şu andaki amacımız bizim... ...her zamanki daha amacımız şeydi... ...yani bunun karşılığında işte 112 çağrı merkezlerinde... ...terminali kurduğumuz anda orada görülür. Görüyor, yani. evet. Ee, programı burada... ...kapatmak zorundayız... Ee, ...ama soracağımız başka sorularımız da... ...vardı, dinlemek istediklerimiz vardı... ...süremiz yetmedi... Çok teşekkürler Aziz Bey, Hıca. sağ olun. Ben, ben. Ee, siz de e, aslında bizim pro program hazırlayıcılarımız içinde sayılırsınız. E, o nedenle konuk olarak sizi anons etmedik bugün. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında iki konuğumuz oldu Profesör Doktor Okan Tüysüz ile son depremleri özellikle Alaska depremine konuştuk Aziz Şahsai ile e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı arkadaşımızla e, başladık ama bitiremedik özellikle afet altında örgütlenmiş olan kurulmuş olan hizmet grupları içindeki e, Haberleşme Hizmet Grubu'nun faaliyetleri konusunu ele alacaktık. Bir sonraki veyahut hafta bir başka programımızda devam edeceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.